Anabasis Yapım İstanbul Radyosu Yazan Wolfgang Weyrau Çeviren Kemalettin Yeşilay Yöneten Nüvit Özdoğru Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Yüzbaşı Zihni Küçüven Askerler Metin Çoban, Osman Görgen, Sezai Altıkin, Şener Şen, Metin Çeliker, Ergün Işılder, Oktay Sözbir, Erdal Öz Yalçılar. Saxofon Erol Keskin, Tabutçu Zihni Göktay, Flütçü Mustafa Alabora, Dilsiz İlyas Salman, Düşman Yalçın Boratav. Milyattan 400 yıl önce 10 bin kişilik bir Grek ordusu Küçük Asya'da umutsuz bir duruma düşmüştü. Bu ordu Büyük Pers kralı Artaxerxes'in kardeşi Kirosu desteklemiş, onunla birlikte Babil şehrinin 70 kilometre kadar yakınına sokulmuştu. Artaxerxes'e karşı verilen bir savaşta Kiros ölünce 10 bin kişilik Grek ordusu Küçük Asya'nın ortasında ülkelerinden 2 bin kilometre uzak kalmıştı. Perslerle müzakerelerde bulunan komandanları Persler tarafından kapledilince 10 bin kişilik orduyunun yazgısı belirmiş oluyordu. Ordu tarafından komandan seçilen Yazar Ksenofon bu anda idareyi el aldı. Ksenofon'un önerisi şuydu: silahları elde tutmak ama kullanmamak. Savaşı savaşın içinde barışla sona erdirmek. Böylece denize ulaşıp. Vatanlarına, yuvalarına dönmek. Arkadaş, evet. Ne var? Ayakların ucuna bir şey düştü. Ne acaba? Bir kuş olmalı. Gökten küt diye yere düşmeyi anlamıyorum. Hastadır herhalde. Hayır. Soğuktan donmuş. Ölmüş savalıcık. Krallar, teslim olun. Bu <gülüyor> <Düşman. gülüyor> zarda kaplı dağlar boş değil. Elimizden kurtulanasınız. Teslim olun. Kumandanınız senefondan ayrılıp sisi felakete sürükledi. Grekler teslim olun.、Ah, benim de ayaklarımın ucuna düşmüş düştü. Benim de. Baksana seyirler bulun. Yenilebiliyor mu bunlar? Grekler. Kestiğim olmazsanız ikinizden kimse sağ kalmayacaksınız. Bittim ben hayır, mahvoldum. Ben de. Ama sus. Sadece ayaklardan başaralım. Benim ayaklarım çoktan dondu. Ayak parmaklarım çatladı. Tırnakların duruyor mu hala yerinde? Hı. Hı. Hepsi kan içinde, cerahatli. Bıktım, usandım. <gülüyor> Yürüyemeyeceğim artık. Yürü. Hemen şuraya uzanıyorum Uyuyup kalırsan donarsın ölürsün Teslim olun Teslim olmayan ölecektir İtenin vazgeçilir Teslim olun Hayır, Hayır. Hayır. Hayır.、Evet. Evet. Kulaklarım、evet. sancıyor Benim şeyler tamamen donup döküldü Sevinmen gerek、Seven. Söylen işleri duymuyorsun hiç olmazsa Solumuz da Sağımız uçurum Ortada bir yol Güzel bir yol. Buradan geçenlere yapmasaydı bu da olmayacaktı. Bu、hmm? yolda askerler. Artık、hmm? asker olmayan askerler. Bak biri sendeliyor. <gülüyor> Aşağı yuvarlanacak. Yanındaki ne sımsıkı tutunmuş. Ne var bunun? Öldü mü yoksa? Hayır hayır. Uyuyor. Çok yorgun. Devam edin. Yürüyün. Devam edin. Yatan artık az göreceğiz. Hem kaldırır yüzbaşı. Yatan olduğu yerde kalır. Yatan, Yatan ama、yürücü. yaşayan kaldırılır ve birlikte götürülür yüzbaşı. Senefon, kız senefon. Kı bir kişinin için herkesin ölmesinden, herkes için bir kişinin ölmesinden daha iyi. Öleceğe yerde o kişinin yaşaması daha iyi olmaz mı yüzbaşı? Yaşıyorum kız senefon. Ama yerimden kalkamıyorum. Bekle şimdi sana yardım edeceğim. Sen kimsin? Babucuk senefon. Sen daha çok bizim ayaklarımızdaki paçavralarla ilgilensen iyi olur. Bırak papuçcu. Ben artık kendim kalkarım. <gülüyor> Utanamak etme. Seni taşıyıcı. Papuçcu. Başaklarını... Şu andan sonra benim yanımda yürüyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl?、Oluyor? Ben sadece bir papuçcu. Belki bana bir tavsiyede bulunabilirsin. Bilmem ki iyi bir tavsiye olur mu bu? Devam edin.、Hı? Yürüyün. Devam edin. Hayır yüzbaşı. Kalkanlarımızın abalarımızın nemiz varsa onların üstüne Buzun üstüne uzanıyoruz Küçük bir çocuk gibi üşüyorum <gülüyor> o, Grek ordusunun yürüyüşü durdu yüzbaşı Yürüyüş devam edecektir <gülüyor> Olduğumuz yerde kalıyoruz Kısanafon Kalkın ayağa kalkın Ölmek istiyoruz Kısanafon Yürüyüş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> devam edecektir Artık hiçbir değerimiz yok Kısanafon Öldür bizi <gülüyor> Öldürmeyeceğim evlatlarım Öldürmeyeceğim Neden öldürmek istemiyorsun bize Kisenefon Hey Bakın denizin çok yakında olduğunu biliyorum Nasıl bir deniz bu Kisenefon <Gülüyor> Hem nerede bu senin denizin Ona parmaklarımla dokunabilir miyim、he? Nasıl bir şey bu deniz Nasıl <Gülüyor> Kisenefonu Bana da inanmıyormusun yüzbaşı? Denizin yakın olduğuna inanmıyorum. Denizin yakın olduğunu biliyorum. Denizde kurtolustur bizim için. Çünkü deniz vatanımız demektir. Bunu nereden biliyorsun? Kuşlar fısıldadı bana. Donmuş kuşlar. <gülüyor> Muzlu dağların kuşları değil. Düzlüyün kuşları. Düzlüyün kuşları ne fısıldadılar? Hey fısıldadı.、yani. insan oğlu dediler. Biz kuşlar gibi sen de umudunu yitirme. Düşün ki insan bizim düşmanımız, yırtıcı kuşlar bizim düşmanımız, yılan bizim düşmanımız. Ama gene de biz ölünceye dek umudumuzu yitirmiyoruz. Ey insan oğlu, biz kuşlar gibi sen de umudunu yitirmey. Senin kuşların, senin kuşların kısafan tıpkı senin gibi konuşuyorlar. Sen de bizim evlerimize döneceğimizi umut etin. Umudunla bizi de etkiledin Ölmedik ve bu umutla yaşadık Ama ne çare evimize de varamadık var, Varamadık var, var. Ey insanoğlu diye fısıldadı kuşlar Biz senin varmak istediğin yerden gelmekteyiz İnsanoğlu denizin bulunduğu yere kuzeye doğru yürü Üç tane balıkçıl kuşu göreceksin Birinci balıkçılığın gagasında bir şey bulunmayacak Ama kuzeye doğru uçacak İkinci balıkçılığın gagasında bir parça deniz yosunu olacak O da kuzeye doğru uçacak Üçüncü balıkçılığın gagasında bir balık olacak O da kuzeye doğru uçacak, kuzeye doğru uçacak ve denize ulaşacak Durun İkinizden bu üç balıkçıldan birini olsun gören var mı? Ben görmedim. <gülüyor> Ama onları hemen göreceğimi biliyorum. Kuşların uçuşu gerçeği anladı.、Tabii. Kuşlar dost doğru... ...dost doğru uçtular... ...çemberler çemberler çizdiler... ...sonra alçaldılar... ...alçaldılar... Yerde kanat çırptılar... ...yuvalarını kurdular... Ben balıkçıl malıkçıl görmedim... Balıkçılları göreceksin yüzbaşı... Hayır... Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü de göreceksin... Evine varamadım... Evine de varacaksın yüzbaşı... Yüzbaşı... <Gülüyor> <Gülüyor> İçinizden teslim olanlar bizden iyilik görecekler. Teslim olmayan、var. savaşta can verecekler. Ver. Ver. Teslim. Teslim, teslim olmayacağız. Teslim olmayacağız. Teslim olmayacağız. Teslim olmayacağız. Yalnız şunu bilmelisiniz ki biz silahlarımızı ancak bizi zorladığınız zaman kullanacağız. Bunu size kanıtladık Bize kimse engel olmazsa ülkenizden dost bir ülkeden geçiyormuş gibi yürümeye devam edeceğiz Biz barış askerleriyiz barış askerleri. Bize inanınız inanınız bize <gülüyor> Barış askerleri bu da ne demek Ben barış askeri değilim Askerim ben Savaş var Öyleyse ben Savaşın askeriyim Buna göre savaşta davranıldığı gibi davranırım Yani dövüşürüm Bir bir öykü anlatmama izin var mı? Öyküler kanıt olamazlar Askerler Yüzbaşı konuştu şimdi paputçu konuşacak Yüzbaşı konuştu şimdi paputçu konuşacak Savaş sona ermiş. Bir asker evine dönüyormuş. Yanında kılıcı varmış. Yolunu sormak için bir köylünün kapısını çalmış. Köylu kapıya açmış. Bu askerin kendisine baskın yapmak istediğini sanmış ve evine bir taş almış. Evet evet. Bu anda asker şöyle konuşmuş: Ben artık asker değilim. Senin gibi bir köylüyüm. Bırak beni de yoluma gideyim. Bu kez köylü sormuş. Ama kılıcın... ...evinde tuttuğun kılıcın ne olacak? <gülüyor> Bu kez asker sormuş. Onu şu anda kullandın mı? Aa, Yok. Ya. Ha, de köylü hayır diye cevap vermiş <gülüyor> ve askere evinin yolunu göstermeyi. Ne yolunu göstermeyi? Anlattığın öykü bir kanıt olamaz Mabutçu. Buzlu dağların doğrunda bulunanlar köylü değil düşman. Kılıçları. Evet... Kılıçları da ellerinde Anlattıların、e, hiçbir anlamı olmadığına inanıyorsan onlarla sen konuş yüzbaşım Ben de onlarla konuşmayı öneriyorum Ama asker oldukları için onların anlayacağı dilden Yani nasıl Onlara saldırmayı öneriyorum Neyle kimle Sen ben ve askerlerimizle Ölmüş ölmekte olan umutsuz askerlerimizle Onları kim öldürdü sen mi yoksa ben mi Ah yüzbaşım nasıl oluyor da anlayamıyorsun Bir yazar bir yüzbaşıya hakaret edemez Evet Ben bir yazardım Orduyla birlikte sefere katıldım Ordunun karşılaşacağı olaylar hakkında rapor verecektim Yengileri, güçlükleri ve yenilgileri hakkında Sonra komutan olmaya çalışan bir yazar oldum Çünkü ordu beni bu mevkiye getirmişti Tartışmayı kesmeyi öneriyorum İçimizden kimin haklı olduğunun önemi yok Önemli olan orduya yardım edilmesidir Teşekkür ederim yüzbaşı Ama... Hala düşmana saldırıma düşüncesinde misin? Başka bir çare gelmiyor aklıma. Teslim olun! Teslim olun! Hayır! Teslim olmayacağız! E öyleyse saldırıyoruz! Sonra ne olacak yüzbaşı? Yenersek senin denizine doğru yola çıkarırız. Ya yenemezsek? Yeneceğiz. Ama ya yenemezsek? Sen aklını yenilgiye takmışsın. Doğru olarak gördüğüme inanmak hakkını bana neden bırakmıyorsun? Gözünü yenilgiye diken... ...yenilginin tadını tadar sonunda. Beni iyi dinle yüzbaşı. Bir saldırı durumunda yenilgiye inandığımı... ...saldırmama durumundaysa... ...yengiye inandığımı düşün. Ama... ...beni iyi dinleyin askerler. Bu yengi... bir çok insan öldürme yengisi değil, aksine hepimizi eksiksiz evlerine götürecek bir yengi olmalı. Buna göre babalarımız, karalarımız ve çocuklarımız onların çocuklarını, erkeklerini ve babalarını çalmış olmakla bizi suslamayacaklar ve böylece biz Barış anındaki yaşamın uzaması yerine... ...savaştaki yaşamın kısalması için... ...çalışmış olmayacağız. Senofan! Senofan! Teslim olmak istemiyorsun. Savaşmak da istemiyorsun. Peki ne istiyorsun sen? Akıla yakın davranmak istiyorum. Senin aslında cesaretin yok. Akıldan daha büyük cesaret var mıdır yüzbaşı? Peki önerin nedir Senofan? Evet sen ne dersin paputçu? Ne? Bir ormanda yolunu kaybetmiş bir çocuk geldi aklıma Yeniden evine gitmek istiyor ama yolu bulamıyormuş Umutsuzluğa kapılmış Başlamış ağlamaya Bu sırada ormanın vahsi hayvanları ona seslenmişler Hadi, Bize gel Bize gel Ama çocukcağız düşünmüş Bu vahsi hayvanlar şimdi beni yiyecekler Hemen yüksek bir ağaca çıkmış Bu anda bir dumanın yükseldiğini görmüş evet, evet evet Bir duman Ve şöyle düşünmüş Dumanın olduğu yerde İnsanlar var İnsanların olduğu yerde de Öğütler var Öğütlerin olduğu yerde de yollar Yolların olduğu yerlerse Beni annemin babamın yanına götürürler Allah'ımın yanına götürürler O dağlardan aşarak denize Denizden de vatanımıza Vatanımıza Peki Senin çocuk evini bulmuş mu papuçcu elbette, elbette Ama ben duman muman görmüyorum Çıktın mı yüksek bir ağaca sen Hayır, Hayır. Çık bir kez dumanı göreceksin Denemek isterim ama tek başıma yapamam Benimle aynı fikirde olmanızı rica ediyorum Yani nasıl, nasıl、evet. Eğer doğru bulursanız İki gözücü göndermek istiyorum.、Ha? İki gözücü. Bunlar denizin nerede olduğunu saptayacaklar. Kimleri göndermek istiyorsun? Fülcüle dirsizi. Çok güzel. <gülüyor> Fülcü asker değil ama. Onun bizim gibi yaraları var mı? Fülcüyü,、evet, fülcüyü küçümseyen tanrlara saygısızlık ediyor denektir. Bu、evet. da doğru. O sana inanın arkadaşlar. Çünkü o kendi söylemez. Onun ezgileri tanrılardan gelir. İnanın o zana. Dilsiz sadece bir karda gibi öter. Dilsiz. Bir kızı öpmek istediğin zaman ne dersin ona? Utanın, utanın, utanın, utanın. Dilsiz. Kutsal bir insandır. Dilsizin sesini nasıl kaybettiğini unuttunuz mu yoksa? Ben unutmadım. Utanıyorum doğrusu. Öyle konuşmamalıydım. Yürüyorduk. Birden yer kıpırdamaya başladı. Çatladı, yarıldı. Bizden birçoklarımız yarıkların içine yuvarlandı. Sonunda her şey geçti, bitti. Yola、evet. devam ediyorduk. Yürü, yürü. Sol, sağ, sol, sağ Sanki başka bir şey yokmuş gibi Sadece atlar huzursuzdu Ürkmüşlerdi Bize saldırıyorlar Biz de onları öldürmek zorunda kaldık Senin atını da dilsiz Atını boyun damarına şişi soktuğumuz zaman Konuşmanı kaybettim Bırak bunu şimdi Dilsiz Sen denizi muhakkak bulacaksın İyi bir gözçüsün sen. Gözcüsün. Evet. Temiz değil bir göz. Sen ve füleçü denizi bulacaksınız. Unun denizini bulun. Denizi Bulucaklar. Görecekler. Bulamazlarsa ne olacak? Bulucaklar onu. Ya bulamazlarsa? Bir önerim var. Nasıl bir öneri bu?、E, ordu'nun üç gün üç gece buzlu dağlarda kalmasını ve gözçüleri beklemesini öneriyorum.、Ha. Kabul! Kabul! kabul. Doran, pek uzun bir zaman bu. Başka çıkar yol yok. Buna dayanamazlar. Gözcüler birkaç kez denemek zorundalar. Neden? Buzlu dağları tanımıyorlar. Yollarını şaşırabilirler. Buzlu dağlarda insan bulunmaz. Kimseye rast gelmeyecekler. İşte bizde boşuna beklemiş olacağız. İlk gece evet, ama ikinci gece değil. Ya da hem ilk hem de ikinci gece. Ama üçüncü gece değil. Uyarıyorum. Size canımı veriyorum. Uyarıyorum. Gözcüler düşman tarafından öldürülebilirler. Başımı koyarım ki. Gözcüler ilk ve ikinci ya da üçüncü gecede dönmezlerse, o zaman öldürün beni. Uyarıyorum. Gözcüler vahşi hayvanlar tarafından parçalanabilirler. Başımı koyuyorum dedim. Gözcüler geri dönmezlerse ya da dönüp denizin nerede olduğunu sattırmazlarsa, bana istediğinizi yapın. Uyarıyorum. O zaman beni. Taşlarsınız Ya da Beni yanılıyorsam hak ettim demektir Oya başvuralım、evet. Doğru Biri ya da öteki yanılacak olursa Ksinapon ya da yüzbaşının Taşlanmasına evet diyenler Sen, Ben de evet. Hepsi Hepsi evet dedi evet. Emret ki Sinapon istediğini yapalım Evet Sizi öldürecek ya da yaşatacak bir emir veremem ben. Ölüse gene oya başvuralım. Gene. Saldırı için evet diyenler yüzbaşı diye bağıracaklar. Bizim birlikte saldırı kavramını açıklamak istiyorum. Yani nasıl? Ben saldırıya taraftarım. Taraftarım ama saldırı olsun diye değil. Aksine savunma olarak saldırıya taraftarım. Anlamadım. Ne demek bu? Doruk, <gülüyor> <gülüyor> şu demek. Düşman bize saldırırsa geri atarız. Anlaşıldı mı? Ama daha iyisi bizim düşmana saldırmamız. Böylece o da bize saldırmaktan vazgeçer. Oya başvuruyoruz. Evet, evet, evet. Saldırıdan yana olanlar yüzbaşı diye bağırsın. Yüzbaşı. Yüzbaşı. yüzbaşı. yüzbaşı. Gözcülerin buzlu dağları geçerek yürüyüşü için oy verecekler. Ksinepon diye bağırsın. Ksinepon. Öyleyse gözcüler yola çıkıyorlar Yolun açık olsun flütçü Yolun açık olsun dilsiz yol açık açık olsun, olsun, ayırsın, ayırsın. Yol Yolun açık, açık olsun Hatırlıyor Geceyi iyice hatırlıyorum. Kardeşi Pers Kralı Artak Serkses'e karşı sürdürdüğü savaşta kendine yardım ettiğimiz Kiros ölmüştü. Biz Artak Serkses'in emrinde hizmet etmeyi reddedip evlerimize dönmeye karar vermiştik. Ne var ki bizden kendisiyle pazarlığa oturmamızı istemişti Artak Serkses. Kendilerine özgürlük vaat edilen komandandarımız ona gitmişlerdi. Ordu. Uykutaydı Kumandanları kendileri için düşündükleri Ve pazarlığa oturdukları zaman Askerlerin düşünmeye ihtiyaçları olmaz Bense uyumuyordum Henüz bir yazardım Ve düşünüyordum Bu anda Birden Uzaklardan birinin seslendiğini Hayır hayır bağırdığını duydum Cinayet Cinayet var. Öldürlen kim? Nereden giriyorsun? Kimsin sen? Bir bir Grek askeri. Nereden giriyorsun? Kaçtım. Tek ben kaçtım. Öldürlen kim? Persler bütün komandanlarımızı öldürdüler. Uyanın askerler! Persler bütün komandanlarımızı öldürdüler. <Gülüyor> Yaptılar. Teslim olun. İnliyi askerler. Bilein, Persler komandanlarımızın hepsini öldürmüşler. Askerler, teslim olmazsanız hiçbiriniz hayatta kalmayacaksınız. Askerler, askerler iyice düşünün. Evet, askerler harekete geçmeden önce düşünün. Teslim olursanız sizin için daha iyi olacaktır. Düşünmek. Ben düşünemem ki. Küçük bir insanım ben. Düşünmeyi de öğrenemedim. Bizim için şimdiye dek hep başımızdakiler düşün. Başım, düşünüyor. Ben düşünmüyorum. Yaz tutuyorum. Ben yaz tutmuyorum ama nefret ediyorum şu düşmanda. <gülüyor> Komandanlarımızın ücünü nasıl alabiliriz diye düşünüyorum. Ücünü ücünü. Şöyle saldırarak. ...onları yere sererek... ...sonra yüzbaşı... ...dövüşerek ilerleriz... ...nereye doğru... ...herhangi bir kıyıya kadar... ...sonra... Sonra ...gemilerle vatanımıza gideriz... ...bense Vatanımız kendi kendime herhangi bir kıyıya ulaşabilecek miyiz ve... ...gemilerle vatanımıza gidebilecek miyiz diye soruyorum... ...bize kimse engel olamayacak... ...böyle mi sanıyorsun... ...kim engel olacak söyler misin... ...biz... ...kendimiz... ...seni anlamıyorum Kısana... ...açıklıyorum öyleyse... ...ama aynı fikirde olacağından kuşkuluyum... ...ne demek... ...ben... Vatanımız için çalışıyorum. Ben de. Herkesten ricam bana inanmanızdır. Salayın! Salayın! Salayın! Salayın! Yüzbaşı, amacımız aynı. Ne var ki ona ulaşmadaki yöntemimiz başka. Söylesene ya da söyleme daha iyi. Bırak onu konuşsun. Herkesin bir düşüncesi vardır. Herkes düşüncesini açıklamaktadır. Nasıl gördüğü? İçinde onun düşüncesi sen ikinden daha iyidir. Bir yazar o, akıllı da.、Özgürde. Ben basit bir insanım. Bir yazar bir yüz başından daha akıllı olamaz ama kendime sorduğum soru şu: Acaba içinde bulunduğumuz bu olağanüstü güç durumdan kurtulmak için olağanüstü yöntemler kullanmamız gerekmez mi? Benim yöntemim şu. Kafamla duvarı delip geçmek. Benim yöntemimse şu. Kafamı duvara çarpmadan duvar boyunca yürümek ve... ...ve bir gün gelir duvar sona erer. Ama duvarda mazgallar varsa... ...ve bu mazgalların arkasında ellerinde kılıçları, mızrakları... ...ok ve yaylarıyla düşmanlar duruyorsa... ...vurmaya kalkarlarsa biz de cevap veririz. Vurmazlarsa... ...biz de karşılıkta bulunmayız. Hiç de askerce bir düşünce değil. Ben bir sivilim. Böyle düşünüyorum. Şimdiye dek savaşın içinde hiç böyle düşünülmemiştir. Kendi kendime acaba savaşı savaş içinde barışla sonra eldirmemiz gerekmez mi diye soruyorum. <gülüyor> Buna ihanet derler. İhanet etmiyorum ki. Ben gerçekçi bir insanım. En kötüden en iyiyi yaratma çabası içindeyim. Gerçek şu anda hiç de iyi değil. Biz on bin kişiyiz. Düşmanınsa yüz bin. Hayır, beş yüz. Bin askeri var. Vatanımız da en az gökteki ay kadar uzakta. Vatanımız. Say, nerede vatanımız bizim? Uzakta. Çok uzakta değil mi? Vatanımızdan bir şeyler duydu musun? Hayır, hiçbir şey duymadım. <gülüyor> durun, durun, durun. Yanıldım. Yanıldım. Vatanımız o kadar ay kadar uzakta değil. Yalnız. ...binlerce fersah uzakta... ...tehlike ve güçlüklerle dolu bir uzaklıkta... ...atanımız ne zaman evimizde olacağız... ...bu gidişle asla... ...hemen değilse bile bir gün olacağız... ...ama sadece savaştan vazgeçersek... Persleri savaştan vazgeçtiğimize inandırabilirsen. Ya. Denize ulaşmaktan ve vatanımıza dönmekten başka bir düşüncemiz yok bizim. Pekâlâ, <gülüyor> <Tekrar, gülüyor> pekâlâ. Artık karşı koymuyorum. Sen Grek değil misin yüzbaşı? Grekler neden ve karşı neden için inandırmak ve inandırılmak için yaratılmışlardır. Yüzbaşının ileri sürecek kanıtı yok artık. Aklına bir şey gelmiyor Sen söyle ki telefon Vatanımıza nasıl varacağız biz nasıl <Gülüyor> Susun, Artık katılmıyorum Şerefsiz bir konuşmayla ilgim olsun istemiyorum Şeref dediğin on bin askerin Olabildiğince elden geldiğince Kurtarılmasıyla ilgilenmektir Bu askerler nasıl Kurtulacak Söyle ki telefon nasıl Nasıl <Gülüyor> ...düşmandan dost edinmek... ...her zaman mümkündür. Buna engel olan bizim... ...düşmanımız olarak kalır... ...bize yardım edense dostumuz olacaktır. <gülüyor> Talandan yağmadan vazgeçmek gerek. Hayır biz talan için geldik. Evet talan için geldik. Gregg ordusunun daha çok barış askerlerinden... ...meydana geldiğini göstereceğiz onlara. Çarpışmalardan kaçınmak için... ...denize doğru olan yürüyüşte... ...dönemeşli yollardan geçmemiz olasıdır. Savaşın... ...yalnızca ondan kaçınmak... ...yoluyla ortadan kaldırılması... ...en doğru bir şeydir. Askerler... ...savaş yerine... ...savaş yapmamak... ...daha yürekli bir iştir. Susun arkadaşlar... ...kürütçümüzü, ozanımızı... ...veleyelim. Kaplanlar... や r Dağlara dönüyor. Buzlu dağların bir çukurunda sıkışık kalmış olan orduya, Buzlu dağların tepelerindeki düşmanlara flütçüyle dilsize. Buzlu dağlar ölü kefenleri gibi beyaz, binlerce ölü kefeni gibi büyük. Her dağ bir dev gibi yüksek, her dağ bir dev, ölü bir dev. Ölü devler sessizdirler, ama kar yağdığı zaman kendi kendilerine sessiz sorular sorup susarak yanıt da bulunurlar. Bizim hakkımızda sorular, bizim hakkımızda yanıtlar. Ordu uyuyor, düşman sesleniyor. Teslim olun! Dövüşe devam eden ölecek, dövüşü bırakan bağışlanacaktır. フルチューラです、すみません。いきなり、すみません。これは何なの何なの何なの何なの何なの何なの何なの何なの何なの何なの何なの何なの何なの何なの Buzlu dağlarda insanların oturup oturmadığını da bilmiyoruz Belki de düşman buzlu dağlar sakinlerine Bizimle karşılaşmamalarını emretmiştir Ama Ama sonra bir çobana rastladık、e, Ne söyledi çoban Hiçbir şey ya, Neden acaba Bilmiyoruz Ya bizden korkmuş olmalı Ya da bir düşman ordusunun gözcüleri olduğumuz için Bizimle konuşmak istemedi Beni düş kırıklığına uğrattınız Flütçü Dilsiz dinleyin Orduya ilk gecenin boşuna geçtiğini bildireceğim Bunda bizim bir suçumuz yok Bunda sizin suçunuz olmadığını bildireceğim <Gülüyor> Fülütçü ile dilsizin Deniz'in nerede olduğunu İkinci gecede bildireceklerine inandığımı söyleyeceğim İnanıyor musun bunaki senefon? İnanıyorum ee, Hadi şimdi gidin Sorun soruşturun arayın araştırın ve bulun Öğürür <Gülüyor> Sen benim dostumsun değil mi papuççu? Buzlu dağlar ayağındaki paçabraları parçaladığı zaman sana kendi papuçlarımı hediye etmiştim. <gülüyor> Öyleyse beni yalnız bırak. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Flüt sesini duyana dek yanında kalacağım. Onu duymayacağız. Duyacak miyiz yoksa duymayacak miyiz? Koşkun için değilsin papuççu. Utanıyorum Aklıma kötü düşünceler geliyor Sakın Senepon sakın Artık yaşamak istemiyorum Ordunun sana ihtiyacı var Gözcüler denizin nerede olduğunu öğrenemezlerse Ordu beni öldürecek Ordu seni öldürmeyecek Senepon Ölümümü ben kendim istedim Ordu da kabul etti Yerime Yüzbaşı geçecek Ölümden korkuyor musun Başkaları tarafından öldürülmekten korkuyorum. Aslında ölümden hiç korkum yok. Yaşamalısın. Ne amaçla? Niçin? Ordu da yaşayabilsin diye. Füütün orduyu kurtarıp kurtarmayacağı anlaşılıncaya kadar hayatta kalmalısın. <gülüyor> Sen de kuşkular içindesin, papuçcu. Kuşkunun yerinde olmadığı kanısındayım. ...bence yürüyüşü düşünüyorum... ...yanmış bozkırlardan yürüyüş... ...ölü kentten geçiş... ...ve asla ulaşamayacağımız... ...deniz gibi geniş bir nehirden geçiş... İleri! Baş! Sol! Sağ! Sol! Sağ! Sol! Sağ! Arkadaş... ...ne var? Niye düşünüyorsun? Hiçbir sol. şey! Sol! Bense yürüyüşü düşünüyorum...、Sol. ...başka ne var ki düşünecek? Bizim gibi、Sol. böyle bozkurda yürüyenler、Sol. Sadece yürümeyi düşünürler Düşman bütün、Sol. bozkırı yakmış Her yer simsiyah Böylesine siyah asla görmedim ben Korkmaya başladım ben Kim o korkmaya başladım diye Ki, Kimse yüzbaşı Gerçekten kimse demedi Ben de korksaydım ne söylerdin yüzbaşı Yani korktuğunu mu söylüyorsun Öyle bir şey demedim ama Korkuyorum. Kumandanlarının korktuklarını duydukları zaman askerlerin korkularını yeneceğini mi sanıyorsun acaba? Biliyor musun Yüzbaşı? Bir kimsenin korkması ve korkuyu yenmesi... ...böylece korkak olacak yerde cesur olması daha iyi değil mi? Cesur olmak korkaklıktan daha iyidir. İnsanlar hayvanlar kadar basit yaralılışta değiller. Ben hala korkuyorum. <gülüyor> Hayır! Hayır! Bu adama gülmemelisiniz Ne olur bana gülmeyin ne olur Sana gülen yok ki Arkadaş ne var Bozkır artık sadece siyah değil Başka ne var Aynı zamanda ölü de Buğdayısız, darısız, arpasız bir bozkır Çalı ve kuru dal da yok Bir ağaç kökü bile yok Yere düşmüş yaprak da yok Bir zamanlar ot yetiştiğini kanıtlayacak bir yerde yok Ne biçim yer bu böyle Ot hayhalletler otu, bataklık hayhalletler bataklığı. İçine düşüp kalıcı ham şimdi. Bir hafta içinde işimizin tamam olduğuna bahse girer misin? Bir hafta içinde. Yarın. Hayır bugün. <gülüyor> Ölümü düşünen ölür, vatanlı düşünen yaşar. İleri, baş. <gülüyor> sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sol, sol. Nefes al. Nefesler. Nefes al. Nefes ver. Nefes, ver. nefes al, nefes ver, al. al, ver, ver. al, ver.、Evet. ver. Sanırım rüya görüyorum. <gülüyor> ne görüyorsun rüyanda? Bir ev damı. Nerede? Hani burdumun önünde. Evet. evet. Şimdi ben de görüyorum.、Evet. Bir dam ve tamam, bir ev.、Ya. Bir kaç ev.、Evet. Burada kimse yaşamıyor artık. İnsan yok, şebek yok, fareler ve yengeçler de yok. Bak bir kiler、ya. var burada. Hadi yine, yiyecek bir şeyler var mı bakalım. Dikkat edin, şehir belki görüldüğü gibi ölü değildir. Kiler、oh. bombmuş. Sanki içinde hiçbir şey bulunmamış gibi. Devam edin. Bir grup cadde'nin solundaki evleri arasın. Hadi siz de. Dur. Öteki grup sağ taraftaki evleri yoklasın. Bir kuyu. Su. Su. su. Borunuz koku almıyor mu? Düşman kuyulara ölmüş köpekleri atmış.、Oh! Su zehirlenmiş evet. İçen ölür gider. Hadi, toparlanın, toparlanın. Devam edin, devam edin. Mars, mars. Nerey? Mars, mars. Dene başla. Felaket getirecek ölü bir balık. Sanki felaket içinde değilmişiz gibi. Korkunç bir balık bu ama sadece bir gözü var. Kalkmışsın sen be. Öteki kuşlar gagalamış. Yarısını da yemişler. Ben de bir gün gelecek böyle olacağım. Hepimiz öyle olacağız. Vatanımızda böyle balıklar yoktur bizim. Vatanımızdaki balıkların nasıl olduğunu unuttu vardır. <gülüyor> Bir nehr'e gelik kısır ifan. Evet, muhakkak geçmemiz gerek. Olmuyor ki senefon. Nehir bir deniz kadar derin. Karşı kıyı görünmüyor. Karşıya kekebeyiz. Bir de sen demek senefon. Pekala, deneyeceğim. Evet, işte buradan, buradan esirler söylemişlerdi. Nehir burada geçit veriyormuş. Ama bu görülemez ki. Nehir bu yerde pek fırçın. Evet, burada geçit verdiği doğruysa. Su、sadece boğazımıza kadar girecek demektir. Başlıyorum. Benimle gelen var mı? Benimle gelen var mı? Ben geliyorum. Başka? Ben de kısa yapın. Olmaz, olmaz. Sen gençsin. Daha, daha başka ki yok mu? Geliyoruz. Ben de varım. Benim için her şey bir. Ben de geliyorum. Nasıl sevime varamayacağım? Selam edersen ben de geliyorum. Ben kısa yapın. Ben de geliyorum. Ben de ben de ben geliyorum. De. Askerler. Emretmiyorum, sadece soruyorum. Ön de sen gidersen kisafon, hepimiz geliyoruz. Hep geliyoruz. Seni yalnız bırakmak istemiyoruz. Tekala. Tekala. Herkes birbirini tutsun. Hayır, hayır, hayır, el ele değil. Herkes önündekinin beline sarılsın. Bir duvar oluşturun ki akıntı sizi deviremesin. Durun, durun, durun, durun, durun, durun. Biri ötekinin arkasında. Evet öyle. Herkes aynı adımlarla. Evet şöyle yavaş yavaş batın Yavaş aman, aman sakın ara vermeyin Hadi hadi hep ileri İleri durun hiçbir şey düşünmeyin Düşünen korkar Devam edin, Devam edin. <gülüyor> Oluyor Rüküselefon Su ancak boğazımıza kadar geliyor Çok iyi gidiyor Rüküselefon İlerliyoruz <gülüyor> <gülüyor> Hayır Hayır olmuyor Rüküselefon Hiç kötü istiyoruz Ayaklarım boşta kaldı Biri var Yer yok oldu. Aşağı çekiliyorum. Atıyorum. Onu bırakmam gerek yoksa ben de boğulacağım. Onu kurtaracağım. <gülüyor> Devirin bu kız sulara ağzıma doldu. Nefes alamıyorum. Bırak beni bırak.、Ah, seni bir tükebilsem.、Ah, oldu. Ah. Ah. Yemine Su yüzüne çıktı Neves alıyorum Kıyıya yüzüyorum Kıyıya yüzüyorum İkinci kez iki gözcüğü beklediğimiz ikinci gece. Evet. Evet bugün ne oldu flütçü? Neredeyse iyi bir haber getirecektik size. Bir şey mi oldu? İyi haberden kötü haber oldu. Yani nasıl? <Gülüyor> haber yanlıştır. Bir çobanla karşılaştık. Çoban bize denizin nerede olduğunu bildiğini söyledi. Gönderdiği yere gittik. Ama ne çare. Deniz meniz yoktu buna. Tamam. <Gülüyor> Ya çoban yanılmıştı ya da düşman tarafından bizi yanıltmak için görevlendirmişti Deniz yok demek Evet deniz yok Ne olur ne olur bulun şu denizi Bulacağız onu <gülüyor> Son gecede Son gecede Teslim olun Size karşı iyi düşüncelerimiz var Grekler Kumandarınızdan ayrılın Sizin için iyi şeyler düşünmüyor o Keşke şu kusana bana uymasaydık Bana ondan bahsetmeliyiz Kim onunla ilgileniyor ki? Kimse. Ne onunla ne de onun gözçüleriyle. Şüreç ve dilsiz. Hani denizi getirdiler mi? Hiç getiremediler. Onu üçüncü kez de getiremeyecekler. Peki biz ne olacağız? Bu arada ölüp gideceğiz.、Evet. Sona kalanlar bir anıtlık ekekler, bir mezar. En altta ölü askerler. Üstte layık olduğu şekilde ölü komandan. Geceye benzeyen bir gece. Neredeyse sabah olacak. Benim son gecem, benim son sabahım. Çünkü fürcüyle dilsiz kurtluşumuz olan denizi bulacaklar. Ama henüz görümediler. E, gökyüzü de artık yeşiriyor. Telefon. Kız telefon. Ha? Kim o?、Kısanafım. Kim o beni çağrın? Ben. Ben. Ben... Ne var? Söyleyemeyiz. Gelin, söyleyin. Buzlu dağlar, insanlarla dolu. Nasıl insanlar bunlar? Düşman mı yoksa? Düşman değil bunlar. Kim ölüyse? İşaret ediyorlar. Kime işaret ediyorlar? Bana. İşte orada. Ne? Bir şey mi oldu? Kendini aşağıya attı. Neden? İnsanlarla konuştu da ondan. Kim bunlar? Ölüler kısafon. Ha? Nasıl ölüler? Ordunun ölüleri. Onların konuştuğunu sen de duydun mu yoksa? Evet. Ne söylediler peki? Gelin dediler. Gelin yanımıza çekilmayın. Yer gözünü terkedin. Yer gözü yok artık. Sadece yeraltı var. Yeraltı güzel bir yerdir. Sizi bekliyor yeraltı. Kız telefon. Duyabiliyor musun? Hiç, hiçbir şey duymuyorum. Sen yüzbaşı. Ben sadece yaşayan askerleri duyuyorum. Ölü askerleri duymuyorum. Sen papucu? Ben de bir şey duymuyorum. Ama askerlerin neler duyduklarını düşünebiliyorum. Ya, neler düşünüyorlar? Ölüleri değil de ölümü duyuyor onlar. Geliyorum, atlıyorum ama düşüyorum. Abutçu, konuş. Bunlara nasıl yardım edelim? Konuş. Pekala, askerlerin yanına gidiyorum. Ölülere sesleniciyim. Hey <Gülüyor> Ölül! <Gülüyor> Sizi incitmek istemem. Düşüncelerimiz iyi Yaşayan askerleri ölü askerlerin yanına Yanınıza alıp götürmek için bize geldiniz Bu bizim için iyi bir şey olur mu? Onların karıları ve çocuklarından utanmanız gerekir Düşünün bir kez ey ölüler Rica ederim Bizden vazgeçin Aşağı atlamayı bıraktılar artık <gülüyor> Düşünüyorum da yüzbaşı Acaba Ordu için kim daha önemli? Paputçu mu sen mi yoksa ben mi? Buzlu dağlar da yeşillenmeye başladı. Demek gece sona erdi. Günce gece, hadi taşlayın beni. Taşlayın. Durun, aa, durun, durun, durun. Onu taşlamayın. Gökyüzü henüz kızıllasmadı. Güneş doğmadı ki daha. Taşlayın, taşlayın onu. Onu değil. Her şeydir. Beni taşıdayım. Sen çeneni kapatamıyorsun. Ne zaman olacaklar? On gün ne kadar kayarız? Şey duyuyorum. Sadece bir şeyi duymuyorum. Füdün sesini. Taşlayalım, taşlayalım, durma taşlayalım. Taşlayalım, taşlayalım. Hadi, hadi, hadi durun. Hadi dışarı devam edin, devam edin. Durun, durmayın, taşlayın. Durun diyorum size. Yeteri kadar cezalandırıldı o. フルーツ、シャンダ・ギ e ルメセ、オルト・エリチェク。テスティモン、ベキャルテスティモンイスタパックボデネフルーツイセナフォノフルーツ Duyuyor musunuz flütün sesini? Evet. Buzlu dağlar ilk duvar. Flüt onu devirecek. Düşman ikinci duvar. Flüt onu da devirecek. Siz kendiniz üçüncü duvar. Flüt sizi de devirecek. Flütün sesini gerçekten duyuyorum. Flüt neredeyse gözcülerde oradalar. Gözcüler neredeyse orada deniz var. Deniz. Gelen kim acaba? Flütçü mü yoksa dilsiz mi? Dilsiz de geliyor. Sırtında bir insan taşıyor. Flütçü ölmüş. Ama nasıl olur? Demin flüt çalıyordu o. Son demine kadar. Artık denizin nerede olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Öğreneceğiz. Denizin nerede olduğunu öğreneceğiz. Durun. Ksenofon konuşuyor. Taşlarmış ksenofon konuşuyor. <gülüyor> ksenofon konuşuyor. Ölü ksenofon konuşuyor. Dilsiz. 私はこの時のことです。この時のことはこの時のことです。この時のことはこの時のことです。 Konuşmak, konuş. konuş, konuşmak, konuşmak ki senfon gibi. Dedet, denizin nerede olduğunu <gülüyor> biliyorum. Nerede? Söyle. Uzayda. <gülüyor> ne kadar uzaklıkta? <gülüyor> Buradan <gülüyor> bir gün süre. Yolu biliyor musun? Evet. Kalkın. Hakkın.、Evet. Yürüyoruz. Evet. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Henüz erken. Neden? Neden erken olsun? Taştanmış kız senfon yaşıyor. Şimdi benim taşlanmam ve ölmem gerek. Şeyler konuştunu anlamıyorum yüzbaşı. Flüt geldi, deniz de geldi. Öyleyse flütün ardından denizler doğru yürüyeceğiz. Ben yaşamak istemiyorum çünkü senin canın öyle istiyor. Hayır, hayır. Senin yaşamanı istiyorum ben yüzbaşı çünkü sana ihtiyacım olacak. Ne çalışıyorum. Yürüyebiliyor musun? Düşündüğümden daha iyi. Ama bir gün daha dayanamayacağız elbette. Bana kalırsa sadece yarım gün. Elbette düşmana saldırmayacağız. Oklarımız avaya atarız. Sadece bir şey istiyoruz. Sadece evimize dönme. Gerçeği konuşuyoruz. Gerçekten başka hiçbir şey. Düşman artık seslenmiyor. <gülüyor> Onları ikna ettik demek. Evet, Bir yarım gün daha. Yarım gün kalmadı.、Oh. Birkaç, saat. <gülüyor> birkaç saat. Sadece birkaç saat. Bir tek saat. Bir tek saat, saat çiğrileceğiz. Yürümiyoruz ki. Ya niye yürümiyoruz ya? Konuş şemsiye doğru! Bir... bir saat bile kalmadı. Sadece birkaç dakika. <gülüyor> birkaç dakikacık sonra bir balıkçıl kuşu göreceğiz. <gülüyor> Gaga'sında bir şey olmayacak ama kuzeye doğru uçacağız. Birkaç dakika içinde bile değil.、Birkaç、i̇şte. Tamam. <gülüyor> <şu> anda... <gülüyor> nerede o? Nerede? Nerede? İşte. İşte orada. Ben deyim. <gülüyor> İkinci balıkçıl nerede acaba? <gülüyor> Gaga'sında bir parça yosun olacak. Kuzey uçacağız. <gülüyor> i̇şte. İşte、evet, evet. ikinci balıktır da. Ee üçüncüsü nerede? Sütüna. Kakasında、abi. bir balık olacak ve kuzeye deniz o uçacak. Onu da <gülüyor> görüyorum, onu da görüyorum. Ben göremiyorum. Buzlu dağlar beni çörek di. Onu ya, sana ya. anlatayım bak. Balık gümüş gibi. Balık çılsak vatanın ve evinin duvarları kadar beyaz. Kakası ise evinde ekmeğini kestiğim bıçağın yüzü kadar keskin. <gülüyor> Kanatları senin değirmeninin sedinden sıçrayan sular kadar uzun. <gülüyor> Önümüzdeki deniz güneşin kız kardeşi değil. Gece ile akrabadır o. Üzerinde süzülen sisin bir bölümü. Buna Kara Deniz derler. Yeter derecede gemi bulabilecek miyiz bari? Gemi bulamasak bile ağaçları oyarak kendimize kayıklar yapar. <gülüyor> peki, <gülüyor> peki durma. Fırtınalar bizim kayıklarımızı alt üst etmez mi? <gülüyor> Lütf böyle bir şeyin olmaması için özenecek.、İyi. Yeniden konuşabiliyorsun dizsiz. Ama nasıl bir filücüden bahsediyorsun sen?、Evet. Filücü öldü. Ölmedi. Ölmedi o. Senin yanında yürüyor, baksana. Bakın yüzbaşı yanında bir yeri boş bıraktığını farketti bile. Füültçünün gölgesinin dişisin yanında yürüdüğünü görmüyor musunuz? Gölgeler yürüyebilir miyiz başım? Füültçünün gölgesi her şeyi yapabilir. Füültte çalabilir mi? Elbette. Hey Füültçünün gölgesi, hadi bize cesur insanların şarkısını çal. Kaplanlar, geikler, boğalar. アバービルバシカドルリンサー siz haklı oyunu dinlediniz. Yazan Wolfgang Weirau Çeviren Kemalettin Yeşilay Yöneten Nüvit Özdoğru Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Yüzbaşı Zihni Küçümen Askerler Metin Çoban, Osman Görgen, Sezai Altıkin.